Altın silsile Osman Nuri Topbaş Hikmetli Sözleri Cafer-i Sadık Hazretlerine Bize ne hal oldu ki dua ediyoruz fakat duamız kabul edilmiyor diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Çünkü siz tanımadığınız bir zata dua ediyorsunuz. Yani siz makbul bir kulluktan uzak kalıyor, takva sahibi olamıyor, Rabbimizin çokça zikretme emrine uymuyor, hal ve yaşayışınızla onu layıkıyla tanımıyor, marifetullah'a eremiyorsunuz. Böyle boş bir kalple dua ettiğiniz için de duanız kabul edilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zahirinde yaşayan kimse sünnidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hem zahir hem de batınında yaşayan kimse ise sufidir. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in batını ifadesiyle onun temiz ahlakını, ahireti tercih etmesini kastetmiştir. Hayır işleri ancak şu üç şeyle kemale erer. Karar verildiği an ihmal edilmeyip hemen ifa edilmesiyle, yapılan ameli küçük görüp benlikten uzak kalmakla, riyadan sakınmak için gizli olarak ifa edilmesiyle. Bir gün, Halife Mansur'un yüzüne bir sinek kondu. Mansur her ne kadar sineği kovduysa da, bir türlü onu uzaklaştırmaya muvaffak olamadı. O sırada Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh geldi. Halife Mansur ona, Ey İmam! Allah Teala sineği niçin yarattı diye sordu. Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh, Onunla zalimleri zelil kılmak için buyurdu. Beş çeşit insanla arkadaş olmaktan sakın. Bir, yalancı. Çünkü onunla beraber olduğun sürece aldanış içinde bulunursun. O serap gibidir. Sana uzağa yakın, yakını uzak gösterir. İki, ahmak. Sana faydalı olmak istediği zaman bile zarar verir. Bunun da farkında olmaz. 3- Cimri Senin en fazla muhtaç olduğun şeyi senden esirger. 4- Korkak Seni başkasına teslim eder ve zor zamanda kaçıp gider. 5- Fasık seni bir lokmaya ya da daha azına satar. Bir lokmadan daha azın edir diye sorulunca Caferi Sadık Rahmetullahi Aleyh Hazretleri, Bir lokmaya tamah etmek, sonra onu da elde edememektir buyurmuştur. Başka bir rivayette şu ilave de vardır. Sıla-i Rahim'e riayet etmeyen kimseyle de arkadaşlık etmek. Zira ben Allah'ın kitabının üç yerinde O'nun melun olduğunu gördüm. Dostluk, arkadaşlık ancak kendi ölçüleriyle gerçekleşir. Kimde bu hasletlerden birini veya bir kısmını görürsen, bunu gerçek dostluğun alameti kabul et. Dostluk ölçülerinin ilki, ivazsız, garazsız bir şekilde sana karşı samimi olmasıdır. İkincisi, senin zor duruma düşmeni kendi sıkıntısı olarak görmesi, senin iyilik ve güzelliğini de kendi iyiliği olarak görmesidir. Üçüncüsü, mal ve makamın onu değiştirmemesidir. Dördüncüsü, İmkânı dahilinde olan hiçbir şeyi senden kıskanmamasıdır. Beşincisi ise bu hasletlerin hepsini cem eder. O da felaketler esnasında seni terk etmemesidir. Allah Celle Celaluhu üç şeyi üç şeyde gizlemiştir. 1- Rızasını taatinde gizlemiştir. Bu sebeple onun taayetinden hiçbir şeyi küçük görmeyin, belki rızası o şeydedir. 2- Gazabını günahlarda gizlemiştir. Onun için hiçbir günahı küçük görmeyin, belki gazabı ondadır. 3- Evliyasını mümin kulları arasında gizlemiştir. Bu sebeple müminlerden hiç kimseyi hor görmeyin, Belki o Allah Teala'nın veli kuludur. Sonra şunu ilave etti. Duanın kabulünü de kendisine yapılan dualarda gizledi. Onun için duayı terk etmeyin. Belki icabet o duadadır. Bir kişiyi affettiğim için hiçbir zaman pişman olmam. Bu affım sebebiyle pek çok zarara uğrasam da, affetmek bana, verdiğim bir ceza sebebiyle bin defa pişman olmaktan çok daha güzel gelir. Allah Teala dünyaya şöyle vahyetti, ey dünya bana hizmet edene sen de hizmet et, sana hizmet edeni ise kendi işlerinde çalıştırıp yor ve yıprat. Din kardeşinden senin hakkında hoşuna gitmeyen bir söz ulaştığında üzülme. İşin aslı onun dediği gibi ise, bu üzücü söz ahirette göreceğin bir cezaya kefaret olur. Yani o ceza daha bu dünyadayken sana verilmiş olur. Öyle değilse hiçbir şey yapmadan bu söz sebebiyle bir hasene kazanmış olursun süfyan Sevri'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Cafer-i Sadık Hazretlerinin yanına vardım. Ona, ''Ey Resulullah'ın mübarek torunu, bana tavsiyede bulun.'' dedim. Şöyle buyurdu. ''Ey Süfyan, yalancının mürüvveti olmaz. Hasetçi kimse rahat yüzü göremez. Cimri'nin dostluğu olmaz.'' Duygusuz kimsenin kardeşliği yoktur. Kötü ahlaklı kimse de efendilik olmaz. Ona, ''Ey Resulullah'ın mübarek torunu, bana daha fazla tavsiyede bulun.'' dedim, şöyle buyurdu. ''Ey Süfyan, haramdan geri dur, abit olursun. Allah'ın sana nasip ettiği kısmete razı ol, Allah'a gönülden teslim olan bir Müslüman olursun. İnsanların seninle nasıl arkadaş olmalarını istiyorsan, sen de onlarla öyle samimi arkadaş ol. O zaman gerçek bir mümin olursun. Günahkarla düşüp kalkma, yoksa sana kendi çirkin hallerini öğretir. Nitekim bir hadisi şerifte, ''Kişi dostunun dini üzeredir. Onun için her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin.'' buyurulmuştur. İşini Allah'tan korkan, takva sahibi salih kişilerle istişare et. Cafer-i Sadık Hazretlerine tekrar, ''Ey Resulullah'ın mübarek torunu, bana daha fazla tavsiyede bulun.'' dedim. Şöyle buyurdu. Babam beni üç şeyle terbiye etti. Bana dedi ki, oğlum kötü arkadaşla beraber olan selamette olmaz. Kötü yerlere girip çıkan töhmet altında kalır. Diline sahip olmayan pişman olur. Öfke her şerrin anahtarıdır. Çalışıp kazanarak ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir derdi olmayan kişi de hayır yoktur. Hayırlı kişi, mal kazanıp geçimini temin ederek kimseye muhtaç olmaz. O malla borcunu öder ve sıla-i rahimde bulunur. Kulların en hayırlısı, kendisinde şu beş hasletin toplandığı kimsedir. 1- iyilik yaptığı zaman sevinir. 2 kötülük yaptığı zaman istiğfar eder. 3 kendisine nimet verildiği zaman şükreder. 4 iptilaya maruz kaldığı zaman sabreder. 5 haksızlığa uğradığı zaman affeder. Caferi Sadık Hazretlerine Allah Teala faizin için haram kıldı diye sorulunca şu cevabı verdi. İnsanlar birbirlerini ihsanlarından mahrum bırakmasın ve birbirlerinden yardımı esirgemesinler diye. Eğer bir günah işlersen hemen istiğfar et. Sakın günahta ısrar etme. Kimin rızkı daraldıysa hemen istiğfarı çoğaltsın. Bir mü'min kardeşine ait hoş olmayan bir şey duyarsan, onun için birden yetmişe kadar mazeret kapısı araştır. Bulamazsan, belki benim anlamadığım bir mazereti vardır de, sonra da meseleyi kapat. Kim nefsine karşı yine nefsi için mücahede ederse kerametlere ulaşır. Kim de nefsine karşı Allah Teala için mücahede ederse, Allah'a ulaşır. Şu dört şeyin azı da çoktur. Ateş, düşman, fakirlik, hastalık. Oğluna vasiyeti cafer Sadık rahmetullahi aleyh, oğlu Musa Kazım hazretlerine şu hikmetli tavsiyelerde bulunmuştur. Yavrucuğum, vasiyetimi iyi dinle. Söylediklerime dikkat et. Eğer söylediklerime dikkat edecek olursan, mesut ve huzurlu yaşar, hamd ederek ölürsün. Oğlum, Allah Teala'nın taksimine rıza gösteren zengin olur. Başkasının elindekine göz dikense muhteris olur ve gönül fakiri olarak ölür. Kendi günahını küçük gören kişi, başkasının küçük günahını büyük görür. Başkasının günahını küçük gören, kendi günahını büyük görür. Evladım, başkasının kusurunu arayıp ayıbını ortaya döken kişinin, kendi evindeki kusurları ortaya dökülür. İsyan kılıcını kınından çıkaran kişi, o kılıçla kendini keser. Kardeşine kuyu kazan, kazdığı kuyuya kendisi düşer. Sefih insanlarla düşüp kalkan kişi hor görülür. alimlerle düşüp kalkan hürmet görür. Kötü yerlere girip çıkan töhmete uğrar. Yavrucuğum, insanların itibarını zedelemekten sakın. Yoksa senin itibarın da zedelenir. Seni ilgilendirmeyen hususlara girmekten uzak dur. Yoksa bu sebeple zelil olursun. Yavrucuğum, lehine de olsa, aleyhine de olsa, Hakkı, doğruyu söyle. Böyle yaparsan, toplum arasında şanın yücelir. Yavrucuğum, Allah'ın kitabını oku. Selamı yay. İyiliği emredip kötülüğü nehyet. Sana gelmeyene git. Seninle konuşmayanla önce sen konuş ve isteyene ver. Kovuculuktan sakın, çünkü söz taşımak insanların kalbine düşmanlık tohumları eker. İnsanların ayıplarıyla uğraşmaktan sakın, çünkü insanların ayıplarıyla uğraşan onların hedefi olur.'' Yavrucuğum, ziyaret edeceksen hayırlı kimseleri ziyaret et. Facirleri ziyaret etme. Çünkü onlar, içinden su fışkırmayan katı bir kaya, yaprakları olmayan kuru bir ağaç ve çimeni çıkmayan çorak bir arazi gibidirler. Musa Kazım rahmetullahi aleyh, Muhterem babası Cafel-i Sadık Hazretlerinin bu vasiyetine ömrü boyunca büyük bir titizlikle riayet etmiştir. Rahmetullahi aleyh, rahmeten vasiah.